Yağmurdan hiç ıslanmadım. Üstatla görüşmelerimin birinde, görüşme bittikten sonra, ''Efendim, İlama köyüne gideceğim.'' demiştim. Üstat da, ''Kardeşim, ben de camiye odun getirmek için dağa gideceğim.'' dedi. Biz vedalaştık ve İlama'ya doğru yola çıktık. Birden hatırma üstad geldi. Şimdi aniden önüme çıkmasın diye düşünüyordum. Bizim nefer geride kalmıştı. Az sonra baktım, üstad hazretleri önde odun kafilesi, arkada kendisi geliyorlardı. Ben üstad beni görüp de attan inip rahatsız olmasın diye büyük bir ağacın arkasına saklandım. Ta üstad iyice yaklaşınca birdenbire ellerine sarılıp ellerini öptüm. O esnada elinde bir parça kuru ekmek vardı. Onu yiyordu. Hemen onu bana verdi sonra. Senin şemsiyen yok mu kardeşim dedi. Biz asker olduğumuz için şemsiye taşımıyorduk. Üzerimde muşamba var efendim dedim. Havada ise pek yağmur alameti yoktu. Üstad peki kardeşim Allah'a ısmarladık deyip gitti. Az sonra Yağmur yağmaya başladı Hiç yağmur durmadı Atı süratle sürüyordum Yağmur sağınağının altında ilerlerken Yağmur Hiç bana değmiyordu Dört saat sonra Hiç ıslanmadan Eğridire gelmiştim Sen Sünnet bilmez Bir ziyaretimde Çay içerken tam olarak bitirmemiştim Bardaşım sen sünnet bilmez," dedi. Bununla içilen bir şeyin iyice bitirilmesinin sünnet olduğunu ders vermek istemişti. Dersim isyanı. 1938'de bizi Dersim isyanını önlemeye ve bastırmaya memur etmişlerdi. İsyan dedikleri şey de bazı dağ köyleri o yıl vergi verememişti. Bize verilen emir ise Tek kelime idi imha. Canlı bir şey bırakmayınız. Genç ihtiyar, çocuk kadın vesaire. Bunların çoğu rafizi idi. Fakat bu tarz bir muamele ile bunlar salamı bulacaklardı. Ben kıta komutanı idim. En çetin ve zor vazifeyi de bize verdiler. Sen piyadesin. Seni topla takviye etmek gerektir dediler. Müthiş bir hüzün ve ızdırap idim. Hazreti Üstad benim bu hüznümü hissetmiş. Bu durumu kendisine yazıp soramadım. Nasıl yazabilirdim? Bu ızdırabımı kağıda nasıl dökebilirdim? Tam merhum pederimle vedalaştım. Hayvana bindim gidiyordum. Bir de baktım. Hizmet eri koşarak geldi. Elime bir mektup verdi. Mektubu açtım. Mektubu Üstad Kastamonu'dan Ürgüp müftüsü olan kardeşi ...Abdülmecid ve hastasıyla gönderiyordu. Fulusi'nin bir gailesi var... ...diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet... ...nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri... ...madem sevap verir, geçerler. O musibetlere karşı... ...sabır içinde... ...şükür ile, metanetle... ...mukabele edilmek gerekir hem o hem sizler. Bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz. Az sonra isyan olan bölgeye gittik. Döndük, dolaştık. O bölgeyi terk etmişler. Dağlara, mağaralara çekilmişler. Rahmeti ilahiyye yardımımıza yetişti. Elimizi kirletmeden ve kana bulaştırmadan bizi kurtardı. Vefatından sonra ise... Beş yıl kadar önce... Merhum Bediüzzaman'ın talebelerinden... Erzurumlu Mehmet Kırkıncı Hoca... Bir dostuyla beraber Harput'a... Merhum Hulusi Yahyagil'in mezar başında Yasin okurlar. Dostu ayaktadır. Herkes oturarak dinlemektedir. Yasin biter. Bir müddet sonra... ...Mehmet 40. Hoca'nın beraberinde getirdiği dostu... ...oradakilerine dönerek... ...burada deli hastanesi var mı der. Onlar evet der ve gösterirler. Bu zat oraya gider... Bir odaya girerek altı aydır hafızasını yitirmiş olan torununu eliyle koymuş gibi orada bulur. Nasıl bulduğunu sorduklarında ise Hulusi Yahyagil abi bana yerini söyledi der. Bu olay merhum Mehmet 40. .ının rahatsız olduğu bir sırada kendisine ziyarete gelenlerle beraber... Dile getirildiğinde sükut ile tasdik eder.